Hazırlayan ve sunan Ümit Şahin İyi geceler, iyi pazarlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri Agnus Dei Tanrı'nın Kuzusu programının 12.sinde birlikteyiz. Ben Ümit Şahin Temmuz ayının başından bu yana son 2 hafta Stabat Materlere ayırmıştık. Bugün de Stabat Materlere ayırdığımız 3. programda birlikteyiz. Son iki haftadır Barok dönem bestecileri Pergolesi, Sanchez, Vivaldi ve Caldara'nın stabat materlerinin tamamını dinledik. Bugün Barok dönem stabat materlerini bitirmeyi düşünüyorum. O yüzden fazla bu sefer geçen haftalardaki gibi stabat materlerin özelliklerine, meselenin dinsel yanlarına fazla değinmeden müziğe odaklanalım diyorum. Yoğun bir programımız var. O yüzden hemen ilk stabat matere geçeceğim. Ee, i̇lk eserimiz e, aslında programımızın konsepti baroktan çağdaş dönemi ama biraz daha geriye doğru gidiyoruz. Rönesans dönemine e, ait bir Stabat Mater dinleyeceğiz. 1450-1521 yılları arasında yaşamış olan Belçikalı besteci Josquin Depre e, bu besteci. Josquin Depre'nin ee, ...çok sayıda mesi, motetti ve şansonu var... Ee, ...ve Rönesans döneminin önemli bestecilerinden bir tanesi... ...onun sadece koro için yazmış olduğu... ...yani acapella o dönemin e, e, yazış tekniğine uygun olarak... ...ve dinsel müzik tekniğine uygun olarak... ...sadece ses için, sadece koro için yazmış olduğu bir istabat mater dinleyeceğiz. Ee, bu eser 8 dakika yaklaşık sürüyor... Eseri şimdi Philippe Perevege yönetimindeki La Chapelle Royale korusundan dinliyoruz. ...Rönesans dönemi Belçikalı bestecisi Josquin Depre'den, Depre'nin Stabat Materni dinledik La Chapelle Royal Korosu'ndan. Coros ee, i̇kinci eser bugün yine bir Rönesans bestecisi ama Rönesans döneminin en önemli e, İtalyan bestecisi Giovanni Pierluigi de Palestrina. Palestrina hem 16. yüzyılın hem de e, Katolik kilise müziğinin en büyük bestecisi olarak e, kabul ediliyor... Palestrina'nın da sadece koro için yazmış olduğu bir Stabat Mater var. Şimdi bu eseri de David Wilcox yönetimindeki Cambridge Kings College korosundan dinliyoruz. 16. yüzyıl İtalyan bestecisi Palestrina'nın Stabat Materini dinledik. Cambridge Kings College korosundan. Bugün e, barok dönem e, Stabat Materlerini bitirmeye çalışıyoruz. E, ama başlangıçta iki Rönesans bestecisini dinledik. Şimdi tekrar barok döneme dönüyoruz. Ve bir yine Fransız bestecisi Sebastian de Brossard'dan ...Brosar'ın bir Stabat Mater'ini dinleyeceğiz. Brosar döneminin oldukça tanınmış bir müzisyeni, müzikoloğu aynı zamanda. Onun da dönemine uygun olarak sadece koro için değil... ...koro, solo sesler, aynı zamanda yaylılar ve sürekli bas için yazdığı bir Stabat Mater var. Şimdi bu eseri yaklaşık 18 dakika süren eserin tamamını dinleyeceğiz... Eseri Lepage de la Ve Le Chantre de la Korolarından dinleyeceğiz Yöneten Olivia Shinabelli Eşlikte ise Serge Saita yönetimindeki Le Mercure Galan orkestrası var Şimdi Debrosser'ın Stabat Materini dinliyoruz I'm not Barok dönem Fransız bestecisi Sebastian de Brosser'ın *Stabat Mater*ini dinledik. Şimdi Barok dönemden son iki besteciye geldik. Scarlattilere. Önce oğul Scarlatti, Domenico Scarlatti'nin *Stabat Mater*inden iki bölüm dinleyeceğiz sadece çünkü hem Domenico Scarlatti'nin hem de Alessandro Scarlatti'nin çok uzun aynı pergolesinin ya da daha sonraki dönem bestecilerininki gibi uzun stabat materleri var. Bunlardan bugünlük sadece tadımlık bölümler dinleyebileceğiz. Şimdi Domenico Scarlatti'nin 1685-1757 yılları arasında yaşamış geç dönem barok bestecisi İtalyan. E, Scarlatti'nin e, Stabat Materi'nden iki bölüm dinleyeceğiz. Juxta Crucem Tecum Stare ve Inflammatus et Accentus bu bölümler. Bu eseri de Rinaldo Alessandrini yönetimindeki Concerto Italiano'dan dinliyoruz. Müzik Domenico Scarlatti'nin Stabat Materi'nden iki bölüm dinledik. Şimdi son olarak Domenico Scarlatti'nin babası Alessandro Scarlatti'den, e, Alessandro Scarlatti'nin Stabat Materi'nden e, iki bölüm dinleyeceğiz. Alessandro Scarlatti'nin eseri e, Scarlatti erken dönem e, barok bestecilerinden sayılır. 1660-1725 yılları arasında Palermo'da e, yaşamış. E, Napoli okulundan, yalnız Skarlatti'nin eserinin şöyle bir tarihsel önemi de var. En ünlü Stabat Mater olan ve bugün artık bu eserin standardı haline gelen Pergolesi'nin Stabat Materi ile aynı yer tarafından, aynı örgüt diyelim, aynı kilise tarafından ısmarlanmış bir kardeşlik cemiyeti, bir kilisenin kardeşlik cemiyeti tarafından ısmarlanmış. E, 20 yıl önce yalnız e, ve 20 yıl boyunca bu stabat materlerin daha çok e, litürjik amaçlı kiliselerde seslendirildiği Pascal öncesi dönemde, Lent denen e, dönemde 20 yıl boyunca Scarlatti'nin stabat materi çalınmış. Ancak daha sonra e, o dönemin e, en popüler bestecisi haline gelen Pergolesi'den Aynı yer bir Stabat Mater ısmarlamış ve ardından da Pergolesi'nin eseri kullanılmaya başlanmış. Buradaki en önemli, en ilginç nokta iki eserin neredeyse yapı olarak tıpatıp aynı olması. Bu da daha çok müzikçiler tarafından, müzikologlar tarafından. Bu eseri ısmarlayan yerin oldukça fakir bir yer olması ve koro bulunduramamasına bağlıyorlar. O yüzden her iki eserde hem Skarlatti'nin hem Pergolesi'nin eseri sadece iki solo ses için yazılmış eserler. Bir soprano ve bir alto için yazılmış eserler. Onun dışında da yaylı çalgılar ve ork eşliği var. Onlar da yine küçük orkestralar tarafından bugün hala çok sayıda kilisede yazılıyor. Özel Katolik ülkelerde, çok sayıda kilisede sürekli küçük orkestralar ve az sayıda solist tarafından, iki solist tarafından seslendirilebilen eserler durumunda. E, Scarlatti'nin e, eserinden de e, iki bölüm dinleyebileceğiz bugün zamanımız e, olmadığı için. Gelecek haftadan itibaren de... Klasik ve romantik dönem ve ondan sonra da çağdaş dönem bestecilerine ait stabat materlere doğru geçeceğiz. Barok bestecileri ancak üç haftada şöyle bir toparlayabildik, değinebildik. O yüzden bir ay hedeflemiştik ama herhalde stabat mater programlarımız biraz uzayacak, birkaç hafta daha uzayacak. Gelecek haftadan itibaren de Haydn'la başlayarak klasik dönem ve ardından daha yeni bestecilere doğru geçeceğiz. Şimdi bu Aleksandro Scarlatti'nin eserinin de aslında Pergolesi'ninkinden aşağı kalır pek bir yanı yok. O yüzden bunun da tamamını dinletmek istiyorum. Ama şimdi değil, umarım 15 Eylül civarında, 15 Eylül bu Stabat Materler açısından önemli bir gün. Onu da o zaman anlatırız. 15 Eylül civarında Scarlatti'ye geri döneceğimizi umuyorum. Şimdi Aleksandro Scarlatti'nin Stabat Materi'nden, Giriş bölümü Stabat Mater Dolorosa ve Sancta Mater bölümlerini dinleyeceğiz. Eseri Daniel Taylor yönetimindeki Theater of Early Music Ensemble eşliğinde kontrtenor Daniel Taylor ve soprano Emma Kirkby'den dinliyoruz. Alessandro Scarlatti'nin Stabat Mater'inden 2 bölüm dinledik. Bugün Barok dönem Stabat Materlerini 3 haftadır çalmaya devam ettiğimiz Barok dönem Stabat Materlerini bitirdik. Gelecek haftadan itibaren klas klasik ve romantik döneme, ardından da çağdaş döneme doğru devam edeceğiz Stabat Materlere. Bu haftalık bu kadar. Teknik Masa'da Çağrı Akyurt ve ben Ümit Şahin gelecek hafta görün görüşünceye kadar hepinize iyi geceler, iyi pazarlar diliyoruz. Agnus Değil Tanrı'nın Kuzusu Barok'tan çağdaş dönemi, klasik müzikte Nasıralı İsa.